86, numaralı konu, Hazreti Peygamberin Ebu Kuhafe'yi İslam'a davet etmesi, evet, fetih günü Resulü Ekrem, Ebu Kuhafe'ye, Müslüman ol, kurtul, dedi.